Elhamdülillahi Rabbil Alemin Hamden kesiren, kayyiben, mübareken fih Ala kulli halin ve fi kulli hin Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahtihi ecmain Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmi الدin Ba'd Az ve kardeşlerim Burada Türkçe'ye tercüme edilmemiş kıymetli bir tasavvufi kaynak eseri okumaya devam ediyoruz. Bu eser meşhur alim Soğur. Şimdiye kadar Türkiye'ye bazı güzel tasavvufi eserler tercüme edildi. Halkımız... Muttali oldular, Arapça bilmeyen halkımız. Fakat bu eser tercüme olmadı, onun için biz bunu seçmiştik. Bu eserin çok güzel bir baskısı var. İlmi bir baskısı var, dipnotlarla. Şaheser, numune bir baskı. Bir alim tarafından eser hazırlanmış, Neşre. Bu baskıdan Nurettin İbni Şüreybe'nin ezher ulemasından Nurettin İbn Şüreyben'in hazırladığı baskıdan okuyoruz. 110. sayfadayız ve 14. biyografi Yahya bin Muaz er-Razi. Yani şimdiye kadar okunmuş, tamamlanmış bir kısmı bu eee Serami Mustafa Efendi Tekkesi'ndeki derslerimizde okunmuştu. Sonra buraya intikal ettik. Bu cami geniş diye ve bu yakada bulunan kardeşlerimiz ısrar ettiği için bizim tarafımızda da Anadolu yakasında da bir ders koyun diye. Onun için buraya bu dersi almıştık. Allah razı olsun camiyi yapanlardan. Efendim caminin yeri güzel, geniş. Kadınlar için yerler var. Erkekler için yerler var. Burada bu çalışmaları devam ettirmek istiyoruz. Müftü Efendi'ye teşekkür ederiz. İlgililere teşekkür ederiz sizlere müteşekkiriz, duacıyız. Allah razı olsun. Yahya ibn Muaz el-Razi yani razi ne demekti? Rey şehrine mensup demektir. Rey şehrinin ismi nispesi böyle bir garip şekilde geliyor. İsmi nisbeler Arapçada yani bir kişinin nereli olduğunu gösteren isimler semai'dir derler. Gerçekten de semai, rey şehrinin nispesi pek tahmin edilmeyecek şekilde razi geliyor. Bazısı da bunu bilmediği için biraz da Arapçadan mürekkep yalamışsa razi filan diyorlar. Halbuki değil bu. Keskize ile razi. Rey şehirli demek. Rey şehri de bugünkü Tahran'ın yakınında hemen ona bağlı bitişik olan bir eski kadim şehir. Oralıymış bu Yahyed-i Muaz, meşhur bir vaiz, efendim aynı zamanda büyük bir arif. Allah hepsinin şefaatlerini bizler nail eylesin. Efendim ee, şeyde 258 senesinde vefat etmiş. Artık bu 258 senesinin miladi kaçı tekabül ettiğini siz çıkartabilirsiniz. Hadisi rivayet etmiş. Aynı zamanda efendim ve tasavvufa dair ibretli güzel sözlerini okumaya başlamışız. 110. sayfada 7. paragrafta diyor ki Esfulemi kitabın yazarı Semi T Abdullah. Mansur, Mansur Abdullah oğlu Mansur'dan işittim. Yekulü semitül alevey, Aleveyh Ben alevey oğlu El-Hasene'den işittim dedi o da bana. Yekulü Semitü Yahya Yahya ibn ne Muaz O da tercüme-i hali anlatılan Yahya ibn i Muaz'dan işitmiş. Ne demiş? Bizim bu alim, sofî, mübarek şeyh efendi, merhum ne demiş? cemi o dünya ''Min evveliha ila afiriha, la yusavi gamme sa'a, fekeyfe tegummu umreke ma kalilin yusibuke Tabi Arapçalarını da okuyoruz biz. Onun için burada Arapça bilen, ilahiyatta okuyan kıymetli kardeşlerimiz de gelip takip ediyorlar. Belki kitabı alıp oradan takip edenler de var. Oradan da faydası oluyor. Zaten Arapçası da şahiser gayet güzel. Kıymetli atasözleri bunlar, vezhizeder. Babakından Arapçasını da ezbere bilirse bir alim genç iyi olur. Arapçasıyla okursa manası daha iyi olur. Buyurmuş ki, yah hep nimuaz, errafi, cemi üç dünya, bütün dünya tamamıyla. Min evveliha ila ahira. Başından sonuna kadar Dünyanın başı neresi, sonu neresi? diye bir soru hatıra gelir içinize. Tabi buradaki dünya arz demek değil. Yeryüzü demek değil. Dünya hayatı demek. Hayatı dünya demek bu. Bunu anlatmıştık size. Bu dünya kelimesinden hemen gözünüze yer küresi gelmesin. Coğrafi bir şey. Astronomide okuduğunuz yer küre aklınıza gelmesin dedik. Dünyadan kastı Hayat-ı dünyadır. Ayetlerde, hadis-i şeriflerde geçen dünya sözü, kısaltılmış bir sözdür. Uzunu, el hayatü dünya. Yani şu anda içinde bulunduğumuz hayat, bize yakın olan hayat. İşte bu hayat-ı dünya, yani şu içindeki yaşamımız, hayatımız, min ha ila ahira, şimdi oturduk. Başından sonuna kadar, yani doğduğumuz zamandan, öleceğimiz zamana kadar demek, la tüsavikam mesâe, bir miktarcık bir zaman üzülmeye değmez koca bir ömür, başından sonuna kadar. Bir miktarcık bir zaman için bile üzülmeye değmez. ''Fesemfe tegummu, omreha, ömreke fiha.'' Senin oradaki yaşantını niye gamlara boğuyorsun, niye kederlere garp ediyorsun Azıcık bir şey dünyalık eline geçtiği halde. Tamamı başından sonuna kadar bütün dünya şöyle bir zamancık bir gama değmezken sen bütün ömrünü bir miktarcık zaman için değil de bütün ömrünü azıcık bir dünyalık elde etmek etmiş olmana rağmen nasıl gama boğuyorsun? Gama kezere garp ediyorsun. Değmez demek istiyor yani. Evet, sofiler işte hayatı dünyaya böyle bakmışlardır. Dünyayı hor görmüşlerdir. Dünyayı hor görmek aynı zamanda dünyanın gamını, kederini umursamamak tarzına dönüşmüştür. Malının mülkünü de umursamamak tarzına dönüşmüştür. Malını, malını mülkünü, makamını, zenginliğini, şahsafatını, şahsafatını, debdebesini umursamamaya yüz derler. Aldırmıyor adam dünyayı. Paraya kulak asmıyorlar. Mevki eliyle itiyor, umurunda değil, Ha, zahid, rüş sahibi, yani müstahimî yani, aldırmıyor. Malına mülküne aldırmamaya zühd derler. Malına mülküne de aldırmazlar, gamına, kederine de aldırmazlar. Gamı gelip gelip ne olacak. Yüklenirler, sabrederler, gelip geçici defterler sevap almaya bakarlar. Ve destek ediyor bize. Yani dünyanın tamamı bir misal üzüntüye değmezsem sen bütün ömrünü azlık bir şey alacağım, dünyalık alacağım diye. Elinde zaten azlık bir dünyalık geçiyor. Onun için, o, o dünyalık için aman kaybolacak, aman kazanacağım bilmem ne diye gam çekmeye değer mi? Değme, diyor. Tabi bu, bu mübarek tahtın söylediği kadar kolay bir şey değildir. Onlara kolay da bizim için öyle değil. Cebimizden 5 kuruş düşse bir hafta hasta yatağım hani Yani biz çok dünyaya dalmışız, dünya hayatına önem veriyoruz ve dünya bizim için bu kadar böyle ehemmiyetsiz görünmüyor. Yani böyle tırnaklarımızla yapışmışız dünyaya, azı dişlerimizle yapışmışız, sımsıkı yapışmışız. Bu neyi gösteriyor? Onların hayat tarzı ile bizim hayat tarzı aramızdaki, arasındaki farkı gösteriyor. Biz bugün Müslümanlar olmamıza rağmen maalesef ehli dünya olmuşuzdur. Dünyadan yakamızı sıyıramıyoruz. Dünya sevgisini içimizden atamıyoruz. Böyle dünyaya da böyle sırtımızı dönemiyoruz. Dünyayı da böyle hakir göremiyoruz. Acaba hangisi daha doğru? Şimdi gelelim hangi hükmün daha doğru olduğuna. Elbette bu mübarek arif zatların düşüncesi ve kanaati doğru. Elbette. Elbette bizimki yanlış. Ama Dünyalıksız da hiçbir şey olmuyor. Dünyalıksız da bir şey olmuyor. Peygamber Efendimiz'in zamanında da olmamış. Bunların zamanında da olmamış. Her şey dünyalık da oluyor. Efendim, hayır yapacaksın, parayla oluyor. Cami yapacaksın, parayla oluyor. Mikrofon alacaksın, parayla oluyor. Efendim, zekasla oluyor. Camiler, Efendim Kur'an kursları, talebelerinin yetişmesi... Cihat, Bosna'ya yardım, efendim, Kafkasya'ya yardım. E ne olacak? Demiştir ki, büyüklerimiz demişler ki, dünya senin kalbine, gönlüne girmeyecek. Dünyada yüzsen bile, geminin denizde yüzdüğü gibi yüzsen bile yüzebilirsin. Yani çok zengin olabilirsin, Dünyalık içinde yüzebilirsin. Ama kalbine girmeyecek. Karbine girerse dünyalık, hedefini olursa gayen olursa o zaman mahvolur. Bütün dünyalık etrafında olsa bile dünyayı esas kabul etmeyeceksin, dünya için çalışmayacaksın, dünyayı umursamayacaksın, ahireti önemli göreceksin, ahiret için çalışacaksın. Eğer gönül alemine dünyalık sevgisi sızarsa, denizdeki gemi su almaya başlamış demektir, bakacak. Sonunda su alır, alır, alır, alır gibini boylar. Yani sevmeyecek insan. Dünyanın gaye olmadığını bilecek, meta olduğunu bilecek, gelip geçici olduğunu bilecek, helalinden kazanacak, kazanırken harama satmayacak, harcarken helale harcamakta gözünü kırtmayacak. efendim Allah'ın rızasını kazanmaya bakacak. Böyle mirasçılarıma para biriktireceğim diye malın bir üstünde titremeyecek, geri geldiği zaman verecek, sevabı kazanacak. Hayırını yapacak, müesseselerini koruyacak, sadaka cariyelerini dizicek, vefat ettiği zaman, öldüğü zaman arkasından gülgül gülgül kendisine hayırlar gelecek. Şey bu, ana durum böyle olması lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinden de çıkan hakiki mana budur. Kale ve semiyeti Yahya yakulu. Birinci kale Sülemin'indir. Yine kitabı yazan Süleyman dedi ki efendim şu şu şu zincirle Yahya bin Muaz'ın şöyle dediğini duydum. İkinci, sekizinci paragraf. Selâf-ü hısalim Selâf-ü hısalim min sıfat Üç vasıf vardır. Bu üç faziletli vasıf Evliyaullah'ın vasıfıdır. Alametidir. Sıfatıdır. es Esfıkatü Billahi fi külli şey. Vel günabihi an külli şey. Vel rucu ileyhi fi külli şey. Sözü güzel söylüyor. Edebi bakımdan yüksek, sanat ayna, güzel bir söz. Manası da güzel. Manasını düşünelim şimdi. Evliya Allah'ın vasıflarını sayıyor. Nasıl olurmuş? Allah'ın sevgili kulları. Evliyası ne sıfatı olurmuş. Bir eski billahi fikr şey. Her şeyde Allah Allah'a sarılır. Güvenirler evliya Allah. Mesela mesela peygamber Efendimiz mağaradaysa, mağaranın ağzına kadar müşrikler geldiği halde ve bu Bekir Sıddık Hazretleri radıyallahu anh telaşlandığı halde, Peygamber Efendimiz telaşlanmadı da dedi ki La <gülüyor> tahten, üzülme, telaş etme, inna Allah'a mâna. Musa aleyhisselamın kavmi, firavundan kaçarken, firavun arkasından kovalarken, denizin kenarına geldiler de, deniz önlerinde bir mani, geçemeyecekler, firavun da askerleriyle gelecek, bunları kılıçtan geçecek, öldürecek diye korkarken, inna le mudurekûn dedikleri zaman, eyvah yakalanacağız dedikleri zaman, قالَ كَلَّا اِنَّ مَا Musa Aleyhisselam ne dedi? Hayır, asla! Ya geliyorlar, olsun, asla! كَلَّا اِنَّ مَا اِيَ Rabbim bizim yanımızda, O bize bir yol gösterecek, bizi buradan kurtaracak. Sıkar, güvenilir, güvenç. Allah'a güvenmenin, yani ortada bir çare görünmüyor. Önü deniz, arka düşman, ama كَلَّا diyor, kesin konuşuyor. Asla! اِنَّ مَا يَيْيَ Şüphe yok ki ya Rabbim benim yanımda, seyehteyim, bize bir çıkış şey yolu gösterecek. Bilmiyor, yol yok. Önü deniz, arkası düşman ama diyor ki, gösterir o, bilir. Müsebbübül esbahtır, ne yapacağını bilir, nasıl kurtaracağını bilir. Kurtaracak mı zaten? İşte, evliya Allah'ın sıfatı bu hâleti ruhiyedir. Yani her işte Allah'a tam güvenirler. Tam güvenirler. Allah'a bir. وَالْقِنَا بِهِ اَنْ bir şey. Allah'a dayanıp, tevekkül edip her şeyden hüsani olurlar. Hiçbir şeye efendim kendilerini bağımlı ve muhtaç hissetmezler. Çünkü Rabbim bana yardım eder. Rabbim bana verir diye düşünürler. Rabbim bana verir diye düşünürler. Bu da tevekkülün son derecesidir. Yani kimseden bir şey beklemiyor, istemiyor, ummuyor her gün de ondan menfaat bekleniyor. Efendim, Allah bana veriyor diyor, Lüzum yok diyor. Böyle. Bu duygu içinde olurlar. <gülüyor> <gülüyor> Ve rücu ileşi fikrim bir şey. Ve başlarına bir şey geldiği zaman, her şey geldiğinde, Allah'a rücu ederler. Allah'a dönerler. Ya Rabbi derler. Aman Ya Rabbi derler. Efendim, başlarına ne gelirse karşılaştıkları her hadisede Allah'a rücu ederler. ve ve'l-fena'ci önderler efendim ve Allahu Teala Hazretlerine iltica ederler, ona sığınırlar. Yani öyle anlaşılıyor ki Allah sevgisi o kadar kuvvetli ki işlerinde Allah dostluğu o kadar sağlam ki Allah'a güvençleri var, sağlam. Efendim Allah'a tevekkülleri var ve her şeyde Allah'a arz ediyorlar hallerini. Ya Rabbi şöyle oldu böyle oldu diye onunla dertleşiyorlar ondan medet umuyorlar. Yakup Aleyhisselam ne dedi? Efendim ''İnnema eşkü e, enne innema eşkü besti ve huzmi ilallah'' Ben üzüntümü, sıkıntımı, derdini tabbuma arz ediyorum. Yani Allah'la böyle e, şikayet etmeden Şikayet etmeden, şikayeti yok. Şikayet etmeden, dostun dostla dertleşmesi karşısında Allah'a arz ederler hallerini. Yakup Aleyhisselam'ın yaptığı gibi. Dokuzuncu paragraf Kâne Sem'etü Yahya dedi ki, en son Rabi Yahya bin Mu'az'ın şöyle dediğini işitti. Tabii o rivayet sinceliyle şimdi yazmış. Evliyauhu mesna'un ya mihdi ve asiyauhu raha'in keremihi ve ahidahu abidinnihi fehum abidun muhabbetin la yu'takun bi raha'in keremin la yufekkun bi la Buyurmuş ki evliyauhu onun evliyası dostları onun dediği Allah Allah'ın dostları Allah'ın nimetlerinin esirleridir. Ve asliya uhu safi, seçkin kulları, reha inu keremi. Kereminin, Allah'ın kereminin rehineleridir. Ve ahibba Allah'ın aşıkları ve onu sevenler abidu minenidir onun minnetlerinin efendim verdiği insanların ikramların kullarıdır. Sehum abidu muhabbesidir bunlar muhabbet kullarıdır layyutakul bu kulluktan azat olmayan efendim bir şekilde de devam ederler. Ve raha ül kereminin, keremin Allah'ın kereminin rehineleridir. la yufekku. Bu rehinlik kalkmaz. Ve üsela ümi ni amin nimetinin, nimetin esirleridir. La yuplakon. Azat olunmaz. Yani Allah'ın evliyası, asliyası, aşıkları efendim ondan hiç ayrılmayan efenin Allah-u Teala Hazretleri'nden asla onun yolundan, onun sevgisinden dönmeyen kimselerdir. Onun nimetinin esiridirler. Azat kabul etmez esirleridirler. Efendim ve e, muhabbetine gönül vermiş, ona kul köle olmuşlardır. Efendim e, kölelikten azadı düşünmezler manasına geliyor. Yani Allah'ın aşıkları asfiyası Evliyası, Allah'a öyle sıkı bağlanmışlardır ki ondan ayrılmazlar. Semi ismi Beylallah ibne Muhammed'in. Yekun semietu Ahmede le Muhammedimiz Seriye. Yekun semietu Ahmede le Muhammed İsa Isa. Yekun Yahya bin Aws. Bu rivayet zinciriyle efendim Ahmed ibni Muhammed ibni İsa demiş ki Aşağıda hayatıyla ilgili bilgiler var. O ravi hakkında. Demiş ki bin maaz كَيْفَ يَكُونُ زَاهِدًا مَنْ لَا وَرَاءَ لَهُ تَوَرَّ أَمْمَا لَيْسَ لَكَ سُمَّزْهَدْ Biliyorsunuz vera demek ileri derecede takvalı olmak demek. Şüpheliden bile kaşırmak demek. Bir insan ise yani veraklı ise veraklı insana zerih derler. Z, Z harfinin esresiyle vera sahibi bir insansa zeri ise yani yani aşırı derecede takvalı demek. Şüpheliye bile yanaşmıyor. Kesin günah olanlara yanaşmamak şöyle dursun tereddütlü şüpheli şeylere bile yanaşmıyor. En sağlam yoldan yürüyor. Diyor ki: "Kensey sümü zahiden menla bi'lahi." Kendisinde böyle şüpheden kaçma duygusu olmayan bir insan nasıl zahit olabilir? Zahitlik sıfatına nasıl sahip olabilir? Zahitlik sıfatı makbul bir sıfat tabii. Hadis-i şeriflerde meth Efendim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye etmiş. İshet dünya, Dünyaya metelik verme. Dünyadan müstahini ol diye tavsiye etmiş. Yani çok gözlü ol. Aldırma buyurmuş. Zahitlik güzel. Diyor ki insan nasıl zahit olur? Yani eğer onun şüpheden şüpheliden kaçılma duygusu yoksa, verası yoksa, nasıl zahid olabilir? Teverra amma neyseleke. Senin olmayan şeyden bir vera göster bakalım. Müstahini oluş göster. Ona yanaşmama, ona karşı tok gözlülük, onu istememe duygusunu bir göster bakalım. Senin olmayan şeyi istememeyi bir göster bakalım. Ki, sümmeset fima leke senin elinde zaten kendi malın olan şeyden efendim müstahinilik gösterebilirsin. Önce bir başkasına ait olan şeyden bir göz tokluğu göster bakalım ki kendi sahip olduğun şeylerden uzak durabilmeyi, durabileceğini sonra rahatlıkla gösterebilirsin. Yani bir insan kendisinin olduğun bir şeyi istediği gibi kullanır. Yel yani içer. Nasıl olsa mal benim de efendim mutfağına girer, buzdolabını açar, istediğini yer içer. Mal kendisinin olduktan sonra tarlasına girer, istediğini yapar. Arabası kendinin olduğu zaman aslar, istediğini yapar. Yani insanın kendisinin olduğu mu bir şey? Bundan azami istifade eder. E başkasının olduğu mu? Yani zaten, sen yanaşamaz. Kendisinin değil ki başkasının tarlasına giremez, başkasının arabasını kullanamaz, başkasının evine gittiği zaman onun öyle Mutfara girebilir mi? Her şeyi alabilir mi? Alamaz. Yani başkasından zaten, başkasının balından zaten nispeten insan çekinir, uzak durur. Diyor ki, senin olmayan şeyden sen uzak durmayı bir öğren ki, senin olan şeyden de uzak durabilirsin. Yani zahit, zahitlik sefasını kazanabilmek için ilk önce olmayandan bir uzak dur. Millet o kadar aç gözlü ki, kendisinin olmayana bile gözüküyor, el uzatıyor. Hele sen kendisinin olmay kendinin olmayandan bir elini çek kendini olan şeyden bile vazgeçebilirsin. Zayıf ne olacak? Kendisinin malı mülkü bile olsa dünyaya aldırmayacak. Dünya gözünde olmayacak, gönlüne girmeyecek. Bilmem anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum? Yani bu adamların hayatları bizim hayatlarımızdan farklı hayatlar olduğu için, sözleri de çok derin sözler olduğu için biraz anlatmak da zor, anlamak da zor, sebebini kavramakta zordur ama tabi çok net olarak anlaşılıyor. İnsan niye dünyaya karşı müstahane olacak? Niye gönlüne dünya sevgisi girmeyecek? E bütün rüşvetler, hırsızlıklar, yüzsüzlükler, asızlıklar, hırsızlıklar bu açgözlülükten oluyor. Haramlara dalış bundan oluyor. Elbette zücahit olacak, züç sahibi olacak insan, bunlara karşı gönlü tok olacak, gözü tok olacak, aldırmayacak ki, sevaplı yolda yürüyebilsin. Elbette dünyalara karşı böyle bir müstahini oluşu olacak ki, Allah onu sevsin. Dünyaya karşı zahit olursan, Allah seni sever. İnsanların elindekine karşı zahid olursan, insanlar seni sever buyuruyor Peygamber Efendimiz. Başkalarının malında gözün olmadı mı insanlar sever, bu Türk gözü derler. Dünyaya karşı meylin, muhabbetin olmadı mı Allah sever. Bak bu dünya gözü dünya görmüyor, dünyalık peşinde değil, bu kulum ahireti istiyor, benim rızamı istiyor diye Allah o zaman sever Yoksa böyle efendim, dünya yıllığı elde edeceğim diye, efendim şu asrımızda, şu yılımızda şu ülkemizde gördüğümüz gibi millet, efendim böyle haram helal efendim demeden böyle, e, hani deveyi hamutuyla yutuyorlar. Deve yutulur mu? Hiç olmazsa çıkar hamutunu filan de, öyle yut efendim, deveyi hamutuyla yutuyorlar Rüşvetler, iltimaslar, milyarlar, trilyonlar, refolar, repolar, efendim, muazzam kazançlar. Memleket batıyor. Bas. Kendisi kalksın da. Kendisi kalkınsın da memleket batarsa batsın diye düşünüyor. Herkes böyle düşünüyor. Şimdi şu memleket fakirleşiyor. İstikrar tedbirleri bilmem, vergiler, ilave vergiler bilmem ne. Ama birçok kimse ne kadar muazzam kalkındı. Nasıl milyarların, trilyonları vurdu. Ceklerini doldurdu. Neden? Dünya hırsı. Ahirette hesap korkusu yok. Dünya hırsı var. Her şey parayla sağlanıyor. Bir gecede şu milyonlar, milyonlar milyarlar şöyle harcanıyor. Efendim giyimler, kuşamlar şöyle sağlanıyor. İşte bu açgözleri dünya nizamına altlık seviyor. Memleketleri bunlar batırıyor. İnsanı bunlar cehenneme sokuyor da onun için Allah, Peygamber Efendimiz'in öyle numune olarak göndermiş, Efendimiz böyle sade bir hayat yaşamış, dünyaya meyletmemiş, dünyayı istememiş, saray yaptırmamış, saltanat sürmemiş. Allah'ın en sevgili kulu, en mütevazı tarzda yaşamış. İnsanlara da bunu tavsiye ediyor. Acele etmeyin, açgözlü olmayın, sakin olun, dünyaya meyletmeyin. Mühim olan ahirettir diye bizim dinimiz böyle öğütlüyor. Anlayan anlar bunun ne kadar güzel olduğunu ve insanlar bu duyguda olduğu zaman cemiyetlerin ne kadar ileri gittiğini de tarih gösteriyor. Yani Peygamber Efendimiz'in ashabı, öyle zahidane, öyle mütevazıane yaşamışlar. Allah onlara nimet vermemiş bu dünyada? Nimet vermiş, izzet vermiş, itibar vermiş. Hazreti Ömer çoban, çobanken imparatorluk reisi olmuş. Abdullah İbni Mesud, efendim, sade bir sahabiyken vali olmuş. Selman-ül garip bir esirken vali olmuş. Allah hepsini de veriyor genesinde. Onun için harama sapmamak lazım. Dünyaya aç kurtlar gibi saldırmamak lazım. Topgözlü olmak lazım. Müstavuni olmak lazım. Sağlam durmak lazım. Çünkü dünyada şeytan gibi insanı aldatan bir varlıktır. Şeytan nasıl insanı aldatıyorsa, dünya da aldatıyor. Dünyada çok kimseleri aldatıyor. Tarih boyunca aldatmış. Tarih boyunca dünya insanları aldatsa, aldata, aldata, aldata, bugüne kadar girilmiş, Bugünün insanı da aldanıyor. Onun için Yunus Emre diyor ki kısaca mal sahibi mülk sahibi. Hani bunun iş sahibi? Siz mal sahibi diyorsunuz, mülk sahibi diyorsunuz. Şu köşün sahibi diyor. Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Anlarsan anlarsın bunu. Mal da yalan, mülk de yalan. Anlamarsan varken de sen oyalan. yalan. Madem İnanmıyorsun. Bu yalan dünyaya sen de dal, sen de yaşa, sen de hızlı yaşa. Öyle diyorlar. falanca artist hızlı yaşamış, hızlı ölmüş. Hızlı sözü müşteşen bir söz. Yani her türlü kefazeliği yaptı demek, ondan sonra ölmüş. Hızlı yaşamış, hızlı ölmüş. Ha işte. Sonunda pişman olur. Ağır ağır çıkacaksın bu merdelenlerden, eteklerinde gümüş, renkli bir yığın yaprak ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak ömrün kademelerinden böyle çıktığın zaman aşağıda dökülmüş yaprakları gördün mü, grubu seyrederken içine hüzün çözecek, pişman olacaksın, vah diyeceksin, ah diyeceksin, vay be diyeceksin, gençliği ne kadar yanlış harcamışım, ömrü nasıl boşa geçirmişim, vah tamamen hata etmişim diyeceksin ama iş işten geç. Keyif ihtiyar adam da kambur yürüyormuş, kambur yürüyor, böyle neden beni bükürdü de ondan yani kamburları eğildi. Kambur yürüyor şu anda. Şair masadan soruyor. Niye öyle yere eğilmiş yürüyorsun? Bir şey mi düşürdün onu mu arıyorsun? Bir şey düşürmüşsün de adam ihtiyarlığından kambur. Niye öyle bir şey mi düşürdün de yürüyorsun? Evet diyor. O da cevabında nüfte yapıyor. Evet, gençliğimi kaybettim onu arıyorum. Diyende. Yani gençliğimi kaybettim. Tabii. Gençlik bir kayıp bir daha ele girmez bir saati bir günü insanın elden bir gitti mi çıktı mı bir daha geri gelmez bu selam kardeşlerim dünya gelip geçiverir göz yumruk ne kadar sen burada Allah'a güzel kulluk etmeye bak yalan dünyaya aldanma yalan dünyaya yalana, bu yalana herkes aldanıyor bu süslü püslü koca karı dünyaya neden koca karı hocam bu dünya koca karı ta Hazreti Adem aleyhisselamın zamanından bir yaşlı Cataloz, acüze dişleri tırnakları uzamış ama süsleniyor püsleniyor aldıkları pudraları sürüyor yüzünü efendim maskeliyor örtülerle örtünüyor uzaklara bakar aman ne kadar güzel diye dünyanın peşine gidiyor halbuki acüze Ta kaç yılların acüzesi kaç tane erkeği kandırmış kaç tane insanı baştan çıkartmış hiç kimseye de yar olmamış bu dünya kime yar olmuş Şahlara, Şahlara, firavunlara, pehlivanlara, hükümdarlara yer olmuş mu? Kimseye de yer olmamış. İşte bunu anlayamıyor oldu Müslüman anlıyor. Biz biliyoruz, bu mutasavvıflar çok daha iyi anlamış. Biz şimdi lafını okuyoruz, onlar hayatlarını öyle geçirmişler. Onlar hayatlarını öyle geçirmeseydi, ellerine efendim çıkınlarını alıp, ayaklarına çarıklarını geçirip, Allah'ın dinine hizmet edeceğiz diye bu diyarlara gelip cihat etmeselerdi sen bu diyarlarda oturabilir miydin? Bu boğaz içinde sefa sürebilir miydin? Bu Çamlıca senin olur muydu? Bu bağlar, bu bahçeler, bu dağlar, bu ovalar senin olur muydu? İşte o dünyaya değer vermeyen insanlar dedeler, gaziler, mübarekler Allah yolunda canlarını feda etmeye buralara geldiler. Buraları ettiler, Sana miras bıraktılar. Onlar buraların Kaşına, gözüne, manzarasına, havasına, suyuna bakmadılar bile. Burayı fethedince daha öpeye gittiler. Daha öpeyi fethedince daha öpeye gittiler. Ta kızıl kadar. Ta okyanuslara kadar. Neden? Gayeleri dünyada sefa sürmek değildi. Güzel manzaralı yer aramak değildi. Gayeleri Allah'a kulluk edilmesini sağlamaktı. La ilahe illallah bayrağını ta ilerlere kadar götürmekte. Allah'ın kendilerini sorumlu tutmaması için vazifelerini yapmak şuuru çalışmışlar. çalışmışlardı. Biz ne yapıyoruz? Beleşten bulduğumuz diyarlarda köşklerde oturuyoruz, zevk-i sürüyoruz. Allah'ın dinine hizmet etmeyi çok kimseler düşünmüyor. Şu ülkenin yüzde yüz Müslüman olan, gazilerin şehitlerin çocukları olan ahalisi bir Fatiha demeyi çok görüyor. Fatiha ile mücadele ediyor şimdi. Fatih diyecekler demek dinimizin gereği. Amerikan senatörü açılırken papaz geliyor açıya dua ederek, efendim e, reisi cumhurlar öyle İncil üzerine yemin ediyor, misyonerler vazifeye giderken valiler ellerini öpüyor, bizde yüzde Müslüman olan bir yerde bir fars ya kavga görünümü mevzu bir. Sonra herkese diyor ki ben de Müslüman. Çok fark var aramızda. Bunlar hakiki Müslüman. Gerçeği anlamış öyle yaşamış insanlar. Biz de sözlerini okursak, anlarsak kendimizi iyi Müslüman sanıyoruz. Sözlerini anlayabilirsek, hallerini yaşamak değil de sözlerini anlayabilirsek iyi Müslümanı okuyoruz. Sübhanallah. 11. paragraf, 111. sayfada nasıl olsa ezan okununca şey bitecek. Ezanın vakti gelince okuyun zamanında, hiç geciktirmeyin. Ösenizü Yahya Yakul'u Aynı Râbid diyor ki Yahya bin Mazin şöyle dediğinde duydum ben. Sukuul abdimin derecesin iddâ uhu. Bakın ne kadar kısa bir cümle, ne kadar güzel derin bir manası var. Sukuul abdimin derecesin iddâ uhu. bu kadar. Sukuul abdimin derecesin iddâ uhu. İddâ uha. Sukut düşmek demek. Sakata sukutan. Bir tı ile. Şükür olsa, bakın. Şimdi biz yeni harflerle sukut yazsak. Yaz bakalım evladım. Al diyelim ne söyleyeyim? yaz. Yazdı. Şimdi bu eğer k harfi ince ise, t harfi ince ise şükür susmak demek. K harfi kalınsa, t, t harfi de kalınsa sukut bu düşmek demek. Birisi susmak demek, çok başka bir fiil, susmak, sükut etmek, ötekisi sukut düşmek demek. Sukutu hayal, hayal kırıklığına uğramak, yani hayalleri düşüyor. Eyvah, olmadı. Sukut düşmek demek, değil. Sukutun ademin derecesi. derece nekire olarak gelmiştir. Kulun bir manevi dereceden Çıktığı manevi bir dereceden, pat diye aşağı düşmesi. سُكُوتُ الْعَبْدِ مِنْ derecesi, Çıkmış olduğu herhangi bir dereceden kulun, pat diye aşağı vermesi yani mevkini kaybetmesi, manevi makamından inmesi, Allah'ın nazarında derecesinin tenzil rütbe olması, rütbelerinin sökülmesi, fena bir duruma düşmesi nedendir? iddia oha -uh ha, ha zamiri dereceye gidiyor. O dereceyi kendisinin palavra olarak iddia etmesidir. Ben öyleyim, ben böyleyim demesidir. Kendisine bir makam, bir paye var diye süs verip edalanıp tavır takınmasıdır ve işte ben falanca dereceye çıktım filan diye etrafa süsleme yapmaya kalkışmasıdır. Nasıl olacak peki? Çıktığı manevi makamların her gözünde makamı yükseldikçe kulun tevazu artacak, edebi artacak, efendim, öyle iddiaya kalkışmayacak, dava, efendim, palavra, <gülüyor> kendisine baş, başkasına böyle yüksekten göstermek, satmak gibi, gösteriş filan gibi durumları katiyen hatının köşesine getirilecek. Öyle olursa yükselir. Öyle olmazsa At uçurumun dibine düşer, parça parça olur. Manevi bakımdan yükselmek için insanın itibazı olması lazımdır. Çifttiği bir makamdan dolayı efendim böbürlenmesi lazımdır, etrafa fiyaka satmaması lazımdır, efendim gördüklerini vesairesini başkalarına duyurma çalışmaması lazımdır. Efendim işte ben deniz gezedeyim işte acizane hiç gece namazını bırakmam da. Kalkmıştım da efendim akresi almıştım da efendim seccademe oturmuştum da tesbih çekiyordum da birden gözümün önünde bir nur parladı da. Bana ne ya? Bana ne? Sonra niye söylüyorsun? Eğer işte şöyle de böyle de işte yani biz de bu işleri biliriz ve işte yani bu yolun tasavvufun incelikleri vardır da falan vesaire de. Ha, bak kendisine bir paye veriyor efendim yüksek göstermeye çalışıyor. Pat dışarı aşağıya. Allah öyle fiyakacıları, kendini beğenmişleri, ucub sahibini, kibir sahibini sevmediği için pa diye aşağı düşer. Bir kulun çıkmış olduğu herhangi bir dereceden aşağı düşmesi, o dereceye sahip olması, üzerine gururlanması, kibirlenmesi, palavra atmağı, fiyaka satmağı çalışmasıdır demek yani bu sözü. Aman dikkat edin, siz de efendim kendinizi bir şey sanmayın. İşte benim keşfim açıldı gerametim başladı. Şöyle oldum, böyle oldum. Efendim şöyle geçen gün işte hal başıma geldi. Dur bakalım galiba ayaklarım yerlerinde kesilecek, uçmaya da başlayacağım. Efendim herhalde ikinci namazını Mekke'de kılarım. Öğle namazda falan yerlerde. Dur bakalım. Ne oluyorsun? Eski günahlarını hatırla. Haddini bit. Kibirlenme. Kendini beğenme. Mütevazı ol. Ve bir hikaye Yahya. Yine aynı rivayet senediyle Yahya bin Muaz şöyle demiş Cû'u tevâbîne tecrîdetün ve Cû'u zâhidîne siyasetün ve Cû'u sıddîfîne tecrîmetün Cû Arapçada açlık demek Câ'a <gülüyor> Câ'i aç demek Cî'an <gülüyor> Aç demek, <gülüyor> aç demek. <gülüyor> aç demek. Her i ci al ahmet inca, tok tamam Meslevi'den bir sıra. Kim buraya aç gelirse tamamen doyar gider dediği gibi. Cuh açlık demek. Cuh-u Tevbekârların açlığı. Tabi nasıl açtırıyorlar Ya oruç tutup ya da oruç tutmadığı halde az yerler. Günlerce yemezler. Çünkü mide boşalınca kalp şoğalı, e, nurlanır. Mide çalışmayınca kalp çalışmaya başlar. Açlık yüksek ruhların gıdasıdır. Açlık gıdadır. Tok mu? Efendim, perdedir. İnsanın tok oldu mu? Uykusu gelir, şehveti artar, efendim, gafleti çoğalır, vesaire filan. Aç durdukça haziletler belirmeye başlar. Bu bir şey. Tasavvufta efendim, Önemli bir şeydir. Tasavvuf erbabı nefsini ıslah etmek için ve faziletleri iktisap etmek için, kalbini nurlandırmak için açlığa müdavimet eder. Çok tıka basa doymamaya dikkat eder. Çünkü tıka basa doyurduğu zaman, midesini doldurduğu zaman nefsinin frenleri patlar. O zaman nefsini tutamaz. Hocam işte ben de dervişim ama ders almıştım ama Maalesef kendimi tutamıyorum. Şöyle oluyor, böyle oluyor. Aç dur bak yapabilir misin günahları. Aç dur. O nefsi biraz aç bırak bakalım. Bak olacak mı? Hiçbir şey olmaz. Tokluktan oluyor hepsi. Evet. Bu açıklamadan sonra tevzekarların açlığı. Tecrübesi. Deneyimdir bugün. Aç kalıyor, aç kalıyor, aç kalıyor. Deneyimdir yani. Tevbekar, günah işleyip de tevbe eden, günah işleyip de eden kurt. Bunların açlığı bir tecrübedir. Yavaş yavaş, tecrübe edeyip ede, görüyor ki açlığın faydası var. Bir deneyin. Ve cu-uz zahidiyle siyasetin, zahitlerin açlığı da bir politikadır. Zahit aç kalır, efendim nefsini böylece politik bir tarzda idare eder, aç kaldığı için... O artık günahlara filan yanaşmaz. Ama cu us sıddîkî sıddıkların açlığı tekrüm Onlar aç kaldıkları zaman faziletleri kazanırlar. Fazilet sahibi olurlar. Fazilet kazanma vasıtasıdır. Yani kendi kendileri yani açlıkla fazail iktisap ederler. Demek ki aynı fiili tevbekarlar yapıyor aşağı derecedeki insanlar, zahitler yapıyor nispeten ileri insanlar, sızdıklar yapıyor en yüksek insanlar. Hepsi'nin sonucu farklı. Fıtekilerin ki en aşağıdakilerin tevbekarlarınki için bir tecrübe oluyor, tabi faydasını görüyor filan. Ortadakilerin ki nefsi bize şey oluyor, politika oluyor, nefsi kötülüklerden alıkoyuyor. Ama yüksek insanların orucu açlığı gıda oluyor. Hazilet oluyor. Onlara manevi kazanç kaynağı oluyor. Ve biz nikale Yahya aynı kaynaklardan rivayet zincirinden geldiğine göre şöyle demiş Yahya Muaz Mubarek: Karabul Dünya Ahsenin tersi Cahili leha. Akıllı insanın dünyalık istemesi cahil insanın dünyayı terk etmesinden daha güzeldir. Akıl, aklı başında şuurlu bir insanın dünyayı istemesi, talep etmesi, onu elde etmeye çalışması, onu elde etmesi, cahilin onu terk etmesinden daha güzeldir. Ne demek? Zaten cahilin her işi fenadır, akilin her işi güzeldir. Asil dünyalığı istiyorsa bir sebepten istiyordur. Onu kullanacaktır. Şurada şu hayır var, onu yapamadık. Burada bir şey var, onu tamamlamak lazım. Şurada biraz daha para bulsak da şu hayırlı işi sonuna erdirsek, şurada biraz daha paramız olsa da bilmem ne yapsak, akıllı insan daima aklını din yolunda, iman yolunda, Allah'ın rızasını kazanmak yolunda kullandığı için o dünyalığa girdiği zaman yine bir güzel sebeple giriyordur bir Maksadı vardır. Çalışıp, çabalayıp, kazanıp bir şey yapacaktır. Onun dünyalık istemesi, cahilin istemesi gibi değildir. Cahil, ah elime bir para girse, ah ben bu gece nasıl bir gece çalarım, nasıl eğlenirim filan der. Aklı fikri şeytanlıktadır. Akıl öyle değil. Aklı fikri Allah'ın üzerinde kazanması olduğundan, onun dünyalık istemesi bile cahilin istemesi gibi değildir. Cahilin dünyayı terk etmesi güzel bir fiildir ama akıllının dünyalığı istemesi bile ondan daha güzeldir. Mühim olan aslı kullanmak. Muhterem kardeşlerim çok net olarak söyleyebilirim ki size iyi Müslümanlık bayağı bir üstün zeka işidir. Aptal insanlar iyi Müslüman olamıyorlar. Çünkü günah işliyorlar, kendilerini koruyamıyorlar vesaire. Zeka işidir iyi Müslümanlık. Evliya olmak kolay değildir. Onun için Allah'ın hepsi muazzam zeki insanlardır. Bir insan evliyasa muazzam zekası vardır. Müthiş insandır da öyle olmuş. İşte görüyorsunuz. İşte Mevdan Hazretleri'ni, işte efendim, tarih boyunca Evliya Allah'tan hangisinde falsa görüyorsunuz? Ne kadar mükemmel her şey. Şahane insanlar. Sözleri güzel, işleri güzel, işlerin sonuçlarını düşünüyorlar. Efendim, onun bunun lafını aldırmıyorlar. Bazen şekin gibi görünen bir şeyi de yapıyorlar, hop sonucuna bakıyorsun. Ya iyi düşünmüş diyorsun, güzel yapmış diyorsun. Bak ne kadar iyi oldu. Hay Allah, tuh, biz burasını düşünmedik. Tabii, zeka işi. İyi Müslüman olmak, zeka işi. Allah'ın rızasını kazanmak, zeka işi. Aptalların harcı değil. Zaten Peygamber Efendimiz ne diyor, ne diyor bir hadis-i şerifinde? Zeki insan, erkeğiz. Zeki demek. Akıllı insan. Nefsini zat da altına altına aldır. Mendami nefsehu ve amirelima badenler. Ahirete hazırlanır. Ahmak da neslinin peşinde koşar arzularını yerine getirmek için. Ondan sonra da Allah'tan ümit eden hiç girecek, sevap kazanacak. Şöyle hocam, ahmak, ben ahmak diyor. Ahmak. Ama Allah bize akıl versin, akıldan mahrum etmesin, aklımıza hayrak kullanmayı nasip etsin. İnsan akıl verilip de aklını şeref kullanıyorsa ben insanlardan daha aptaldır. Hem aklı var, alet var elinde hem de Yine onu hayrak kullanamıyor, Allah'ın rızasını kazanamıyor. Dön, zavallı, sade vatandaştan daha artmaktır bu. Çünkü kullanamıyor, hak yoldan. Ve nihayet sonuncu sözümüz olsun. Bu akşam izah ettiğimiz sözlerin sonuncusu. La yezâlü'l-abdû makrunen bittevâni, madame dâme ala alâ va'dil emani. La yezalu daima demek. Hiç sahil olmadan bir tebiye devam etmek demek. La yezalu abdu daima kul makrûnen yakın olur. Bit tevâni. Acizliğe ve gevşekliğe yakın olur. Yani kul gevşek ve aciz olur. Madâne mukîmen alâ va'dil emâni. Ümitlerin va'dinde mukim olduğu müddetçe daima gevşek olur. Bu ne demek? İnsan içinde ümitler vardır, emeller vardır, istekler vardır. Bunlara ümniye çoğulu emani diyoruz. İçinden temenniler. Temenni diyelim. Temenniyatı, istekleri vardır insanın içinde. Şimdi bu temennileri ortada bir şey yok, fol yok, yumurta yok. Sadece temenni, sadece istek. Bu temennileri insan esas alırsa Onlara dayarsa her şeyini zaman gerçek bir insan olur galiba. Palavraya, efendim elle tutulmayan, gözle görünmeyen şeye, boş ümitlere, hayallere istinade etmemesi lazım Müslüman. Şeyine dikkat etmesi lazım. Sonuca dikkat etmesi lazım. Ümitlerle, hayallerle vakit geçirmemesi lazım. Sağlam şeylere dayanması lazım. Efendim, Gevşek olmaması lazım. Ne zaman gevşek olur? Hayallere dayandığı zaman. Ne zaman sağlam olur? Realife'ye itibar ettiği zaman. O zaman tabi palavra'ya aldırmaz. Şimdi şu Amerika'nın, şu Gorodz'e şehrinde, sırtlara bir şey yaptığına inanıyor musunuz? Avrupalıların, Amerikalıların, Batılıların, NATO'nun, her şekilleri korktuğuna inanıyor musunuz? Kargalar bile güler. Dalga geçiyorlar. Bizlerle dalga geçiyorlar, sizlerle. Bütün Müslüman alemiyle bir milyar Müslümanla dalga geçiyorlar. Diyorlar ki, biz yalancı kendilerimizde yumruk vuruyor gibi yapalım, sen işini görmeye devam et. Gözüne açar insan, hayal de oyalanmak. Netice itibariyle sırf Korece şehrinin kenarından yakından girdi mi, içeri girdi mi, adam öldürmeye başladı mı? Demek ki bir şey yapmıyorlar. Netice itibariyle Bosna Hersek'liler kübriyetlerini kaybetti mi? Demek ki bir şey yapmadılar. Bosna Helsinki'leri hırvatlara bağladılar mı? Demek ki koskoca müstekil bir devlet olduğu kabul edilmiş olan Bosna Helsinki'yi yiyorlar. Millet de ha, Amerika bilet akını yapacak, sıfırı durduracak. Ümitlerle, şeylerle gevşek davranıyor. Tabi ümide bel bağlayan hareketinde gevşek olur. Palavrayı aldırmayan sonuç getiren iş yapar. Gevşek durmaz. Anlatabiliyor muyum? Biz Müslümanların nasıl olması lazım? Palavraya, ümide, hayale kapılmamamız, realist sormamız gözümüzü açmamız lazım. Peki hocam, bıraktık şimdi tasarlıkı, sohbeti. Madem ki bu şeyi açtın, efendim, şimdi biz bu nasıl uğraşacağız? Sen zaten sırflarla uğraşmıyorsun. Müslümanlar sırflarla uğraşmıyor, düşmanı iyi bilmek lazım. Bakın. film birisi fil. Ressam karşısına geçmiş, resim yapıyor. Tabloyu almış, fırçasını almış, tuvalini önüne germiş, filin resmini yapıyor. Hizmetçisine diyormuş ki, şunu dürt. Hizmetçi gidiyormuş, file sivri kazıkla bir dürtüyormuş, fil bir bağırıp böyle hortumunu kaldırıp ayağını böyle şey yapınca, feryat edince, o kızgın halini keşfediyormuş. E biraz resmettikten sonra resmetsem, boyadıktan sonra gene bir daha bir şunu geldiği zaman bir daha bir götüküyormuş. Hayvan gene bir bağırıp hortumunu kaldırınca, bu gene resmini yapmaya devam ediyormuş. Yani o pozu resmini yapıyor yani. Bir iki filice kızmış. Orada kenarda duran kovadan hortumuyla suyu almış. Ben bunu bir yerde okudum yani hayretini çekti sizin de hayretinizi çekecek kime fışkırtmış şeyi Çek, çektiği suyu kime fışkırtmış ressam fışkırtmış çünkü ressam söyleyince öteki hazır diyor Türkten hizmetciye değil de emri veren ressam. Şimdi bizliklere bileceğiz ki bizim Bosna her sekteki kardeşlerimizin canına okuyan Avrupa'dır, Almanya'dır, yugoslavya'nın yarısını zaten efendim kendisine kattı, Adriatik sahillerine çıktı. Öbür tarafını da destekleyen Amerika'dır, Almanya'ya karşı bir şey olsun diye ve Rusya'dır. Rusya destekliyor, Amerika destekliyor, Avrupa destekliyor. Hiçbirisinin bizimle dostluğu yoktur. Bize bir sevgi bakışı yoktur bizi oyalayıp bizim sağımızdan, solumuzdan parça koparmak arzusundadır. Ermenilere doğudan parça koparmak, Kıbrıs'tan, Yunanlılara parça koparmak, Güneydoğu Anadolu'dan efendim, İsraililere parça koparmak, efendim, Doğu Anadolu'dan bilmem kime parça koparmak, şu bizim İstanbul'umuzu da kopartıp şuraya vermek, buraya vermek, trafiğe onun için gözümüzü açacağız. Ümitlerle, hayallerle Şöyle yaparsa, böyle yaparsa, böyle olur değil. Ne yapacağız hocam? Ne yapabiliriz? Ben diyorum ki, tabii biz oraya gidemiyoruz. Eğer onların mallarına karşı bile bir boykot yapsak, onların mallarına karşı bir boykot yapsak bile Türkiye'ye hiç Amerikan malı, efendim şey malı, Alman malı satılmamaya başladı. Avrupa malı satılmamaya başladı. Gize gelirler. Ekonomiler zaten böyle sallantıda mahvolur. Eğer onların bankalarındaki paralarımızı çeksek, bakın şimdi bu ekonomik düzen bozukluğunda, İsviçre bankalarında bu tarihe kadar görülmemiş mevduat birikmesi olmuş. Yani bir adam bu paraları Türkiye'deki bankalarda şey yap, Türk ekonomisi kalkınsın. Hayır, oraya gidiyor. Paralarımızı çeksek yıkılır adamlar. Amerika'daki suud paralarını, suudlar çekse benim paramı. Ben kendim işleteceğim. Başka şeyde kullanacağım derse Amerika ekonomisi bugün çöker. Bakın ne kadar haklı bir şeyle, ne kadar kolay sonuç sağlayabiliriz ama işte akıllı olmak lazım. Müslümanlık akıllılık işi. Şimdi gelelim ezan okunmadan şu sorulardan kaç tanesini cevaplandırabilirsek onları efendim, okumaya... Pazar günü imtihan var. Öğrencilerimiz imtihanlara girecek muhterem kardeşlerim. Üniversite imtihanlarına girecekler. Hepiniz Müslümansınız. Bu kardeşler de Müslüman kardeşlerimiz. Onların imtihanlarda hayırlı yerler kazanmalarını, üstün başarılar kazanmalarını efendim dua edin, isteyin. Allah hepsini muhafaza etsin. Amin diyin. Efendim hepsi hayırlı evlatlar olarak yetişsinler ve Allah'ın dinine hepsi güzel güzel bir hizmet etsin. Bakın üç tane kağıt bu konuda dua istiyor. Kurturduk üç tane şimdi. Bir hanımın değil, hacca gitse. Gevecesi hac dönüşüne kadar hiç evden çıkmadan ibadet ve taat meşgul olsa hac cevabı alır mı? Alırsa nasıl yapmalı bu ibadet ve taatleri diyor. Evet, böyle bir rivayet söylenir. Efendim, vardır. Tabi, hacı gidecek aylarca, aylarca aylarcaydı, bir yıldır. Efendim, alt ay gidiyordu, alt ay geliyordu. Türkiye'den hac, öyle doğrdu. Hacı gidince hanıma burada ne yapacak? Tabi, başında beyi Beyin yok. Kendisini kollayacak. Bey gitti diye evet. efendim böyle lingir lingir gezmeyecek ortalıkta. O mahallesi'nin bu mahalle benim. Daha bir hayat yaşamayacak tabii. Onun namusunu koruyacak efendim. Evde duracak bilen. Onun sevabı çoktur. Böyle bir rivayet var ama e, ne kadar sevap alır? O sevabı Rabbimiz bilir. Onun ihlasına niyetine göre gelecektir. Kimse diyor ki acaba burada yaptığınız ders, ders gibi Beykoz'da da bir ders yapabilir misiniz diyor. Şu anda tabii haftanın yedi tane günü var. Başka başka yerlere de sözlerimiz var. Efendim, o imkanımız yok ama ileride olursa oraya da kaydırır bir şey yapmaya çalışırız. Benim ismin Erdal diyor. Bu isim uygun mu yoksa başka bir isim verir misiniz diyor. Esfal olsun. Esfal. Esfal. din olsun. Biz, bir kız kardeşin ailesiyle yurt dışında bulunuyor, bir diğer kız kardeşinde de yanlarına gitmek istiyor tek başına. Tek başına gitmesinde bir sakınca var, vardır. Bizim meselemize göre tek başına sefer mesafesine bir hanım gidemez. Kaza olur, arıza olur, grev olur, uçak başka yere iner, kadın kısmı uzak yere gidemez. Yanında bir mahreminin olması lazım. Fazla televizyon seyretmekten bir türlü kurtulamıyorum. Ne tavsiye edersiniz diyor. Televizyon atmanızı tavsiye ederim. Başka çaresi yoktur. Bir akademi imtihanı var. Dört yıllık okula gitmen nasıl olur diyor. Olabilir. yani Çeşitli meslekler olabiliyor. Ama biraz tehlikeli bir meslek. En iyi meslek İslam'da öğretici olmaktır. İslamı öğret. Öğretmen olacağım. Devlet okullarında başörtümler rahat öğretmenlik yapıyoruz diyor. İyi, yapıyorsa güzel. Yapıyoruz yazmış. Allah hayırlı hizmetler nasılsın? Çocuk yiğim üzerine bir ticarethane olabilir. Ankara'da bulunan teyzem Size imtisab etmek istiyor. Tamam selamınızı söyleyin. Efendim kendisi de biz sizin yaptığınız dersin miktarını tarif edin. Yapa dursun. Sonra gelsin beni görsün. 14-17 arasında VAT salon girişinden temin edilebilir deniliyor. Bu buluşturdukların hep aynı konu olduğu için. Maşallah. Allah imtihana gireceklere üstün muhafafiyet versin. Demek ki gençlerin çoğunun başı bu konuyla ilgili problemleri, en büyük problemleri, dertleri o. İstekleri doğar mısın, Mahfap olmasını istiyorum. Selam verirken elimize selam vereceğimiz kişiye kaldırmamız doğru mudur uzaktaysa? de böyle elle ve başla selam yoktur. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah demek vardır. Efendim, ama uzakta olunca sesimizi duyamayacaksa nasıl yapacağız? Belki o zaman olabilir. Çünkü hatırlama şey geldi, Haceri Esreti'nin uzağında olunca böyle selam veriyoruz. Herhalde o zaman olabilir. Hz. İsa inecek de Kur'an-ı Kerim'e göre, efendim dinimize göre amel edecek. Bu neden? Neyi gösteriyor? Yani Hz. İsa'nın ümmetinin bizim inancımıza geleceğini, hatalarından döneceğini, domuzu haram güyeceklerini, içkiyi yasak edeceklerini, bize tabi olacaklarını gösteriyor. Bizden evvelki bir ümmetti, kalabalık bir ümmetti. Onların sonunda bize tabi olacaklarını gösteriyor cismeti nedir diyor soruyor da işte onda. Mutlaka bir nüshide intisap etmek faz mıdır bu tarafta da şeyler varmış. Farz değildir ama e, tasavvufi eğitimi almak için makul olan yol budur. Yani insan tıp tasdiri yapmak için tıp fakültesine gidiyor. Yöneslik tasdiri yapmak için o fakülteye gidiyor. Dinin bu önemli hususlarını da halletmek için bu konularda ilerlemek için bağlanması lazımdır. Farz vermez. Farz mutlaka yapılması gereken demek farz vermez ama gereklidir. ''Balanca şahıs nasıl bir kimsedir? İlgili fikirler hakkında görüşlerinizi beyan eder misiniz?'' diyor. Biz şahıslarla ilgili söz söylersek şey olur, efendim, rekabet etmiş oluruz, tenkit etmiş oluruz, gıybet etmiş oluruz. Siz onun bir fikri varsa bize söyleyin, şöyle bir fikir var, doğru mudur, eğri midir diyeyim, hiç ismini söylemeyin. Biz de o fikir yanlıştır, doğrudur diyelim, gıybete düşmeyelim. Şahısların ismi... bir şey yapmıyor yani. Evet, birisi evlilik hakkında dua istiyor. Salih hadi kocası olmasını, şöyle şöyle ibadet etmesini istiyor. Allah hayırlısıyla nasip etsin. Dua, şey, ezan bitti, duasını yapalım. Allah'ın Rabbe Hazih'i davet-i Tanrı'yla Salatul Kaim'e erdi Muhammed'in vesilece vel fazıyla Feddeleci deniliyor. Ababasın makamı Mahmudan illeci var. çok cift olmuyor. Te, bahsediyor ki ya ve Muhammedin İslam. Başka bir şehre bağlı olan birisi. Şehrinin çok uzakta oluşundan. Alakka kuramadığını ilgisiz ve bu yüzden feysiz kaldığını belirtiyor. Rüyasında da sizin onu haramlardan koruduğunuzu bildirip size incisap edip edemeyeceğini soruyor. O rüyada görme, efendim böyle bir şeyin yapılabileceğine alamettir. Olmasının uygun olduğuna alamettir. Türk sanat müzi müziğini dinlemek doğru mudur? Kur'an müzikisini geliştirmek için. Tabi her şeyi öğrenmek iyidir. Cahil kalmak yerine öğrenmek iyidir. Hele maksat yani adabıyla güzel Kur'an-ı okumak olur. O faydalı da olur. Rahatsız olma ve rahatsız edilme durumunda kadının yüzünü örtmesinin fetva ve takva yönü hakkında bilgi verir misiniz? Evet, e, rahatsız etme, edilme olacaksa, fitne bahis konusuysa, kadının yüzünü peşeyle örtmesi uygun olur diye fetva vardır. Öyle olması lazım. kardeşlerimiz öyle bir hale geldiler ki bugün dövizini bozdurma yarın yükselecek diye hakikaten de öyle yapıp kâr edince bizden bak dediğim çıktı hadi bakalım primini isterim diyorlar açıkça para istiyorlar bu duruma çok üzülüyoruz tabi bu okurlarlık tane ne adam dövizini bugün satacaktı yarın sattı arada bir kâr ettiyse ona ait bir şey senden nasihat etmişsin ver parayı onu zarara uğratıyorsun esasında yani, hakkı olmayan bir şey başkasının malı Beyin falanca, ablası falanca rüyalar görmüş. Rüyalar yazılıyor. Hocamızı görmüş, bütün şifra sergilenmiş, evimiz gibi kokuyor. Ben de geliyorum. Sonra bizi görmüş. Allah kabul etsin, hayırlı olsun. Evet, ders alsın ve tesbihlerini çeksin. Allah feysini çok eylesin. Evet, sorular bitti. Bir de şöyle varmış, ona da bakalım. Eğer şeyse. Evet, derslerini yapar mısınız diyorlar. Beraberce sevdalı verelim. Şeyler var. Hatim duası da şey var. Onu da yapıp namaza başlayalım. Estağfurullah, Estağfurullah, Estağfurullah elazim el kelimelere. La ilahe illa hu, el hayyel kayyuma ve etubi leh. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente karaktini. Ve ana abdike ve ana ala ahdike ve vaadike meshetatı. Euzübike min şerri ma sanatı. Ebu uleke binyametike aleyye ve ebu ubitendi kavfirli. Ve innehu la yagkır zünube illa emf. Allah sehberlerimizi kabul eylesin. Günahlarımızı aklı mağfiret eylesin. Kardeşlerimizin okumuş olduğu iki adet tatlı Kur'an-ı Kerim'i ve bir adet 4400 serafi tehlifiyeyi ve daha önce öbür kardeşlerimizin yapmış oldukları çeşitli tesbihat, salavat ve hatimler ve Kur'an-ı Kerim surelerini diğer ibadet ahsen ve taatlerimizi Rabb'imiz ahsem ve etam olarak kabul eylesin. Şu ibadetlerimizi rahmetine ermemize, hızasına vasıl olmamıza vesile eylesin. Hasul olan i̇l Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hediye ededik. vasıl eylesin. Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne ermeyi cümlemize nasip eylesin. Onlara ve bizlere nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'in ailesine, ashabına, etbaına, ahbabına, Sadat ve Meşayturuk cümlesine ahirete geçmiş olan ana baba, ecdad-u ceddad, akruba talikat, ahbab-ı ihvanımızın, Yakınlarımızın, sevdiklerimizin ruhlarına da ayrı ayrı hediye edip vasıla eylesin. Şu camiyi bina edenlerin, şu camide bulunup şu dersi dinleyen kardeşlerimizin ahirete geçmiş bütün geçmişlerinin, şu beldede ve bu beldelerde mesul bulunan Enbiyaullah, Evliyaullah, Şühedah, Salihin, Sahade-i Kiram ve diğer mübarek insanların ve müminin-i müminat ve Müslümin-i kardeşlerimizin de ruhlarına hediye edip vasıla eylesin. Ya Rabbi, kümlesinin kabirlerini kür, nur, ruhlarının mesrur, makamlarının ala derecelerini yüksek eyle, bir derece de tevfikini refikeyle, ömrümüzü Rızana uygun geçirip, Ya Rabbi, huzuruna sevdiğin, razı olduğun bir kul olarak gelmeyi nasip eyle. Kümlemize. Sildevs-i Âlâ'ya bi gayret-i sepki azâdın ve ikâbinle hesâb, dâhil olmayı, Habib-i elinle komşu olmayı nasip eyle Ya Rabbi. Dualarımızı lütfünle, kereminle ahsen ve etem olarak makbul eyle Ya Rabbi. Subhâna Rabbinâ Rabbil İzzet-i Ammâye Kâfûl, ve selâmün aleyhünselâm ve elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Allah tevbelerimizi kabul eylesin. Bundan sonra günahlara, haramlara bulaşmadan yaşamayı cümlenize nasip eylesin. Devamlı abdestli geziyim. tasavvufi tavsiyelerimi söylüyorum. Her gün zikir vazifelerinizi yapın. Minasip bir zamanda Kıble'ye doğru oturup sakin bir yerde zikir vazifelerinizi yapın. Gözünüzü kapayıp, evvela 25 Estağfurullah okuyup, sonra bir fatiha 3-i i̇sa okuyup bunları Peygamber Efendimiz'e ve pirlerimize hediye edip o mübareklerin himmet ve teveccühlerine niyaz eyleyin. Sonra Rabı ı Mevcut yapın, Öleniyor. ölümden sonraki halleri, ahireti, gibi cehennemi düşünüp hepsinize nasihat edin. Şu dünyanın famileyini idrak edip, ahirete rağbetinizi arttırın, nefsinizin İsra'ına gayret edin, bu bir. Sonra bizimle hocalarımızı böyle karşınızda mübarek bir yerde oturuyor diye göz önüne geçirip, zekli bizimle beraber o mahallede siz de oturuyormuşsunuz karşınıza diyerek düşünün, böyle yapın. Gönlünüzü gönlünüze bağlayıp gerçeği olan feyzi ilahe muntazır olun. Rabıtanın aslı insanın müşrikine muhabbetidir ama, Zikre oturduğu zaman da böyle hayaliyle rabıta yapınca berabermiş gibi teyze alır, kalbin nurlanır, yaptığı ibadetin tadını yer, tarikatta çabuk ilerler, sonunda fenafi şeh, fenafir resul, fenafillah, fakabillah hallerine geçer. Onun için bunu da güzelce yapın. Üçüncüsü de Rabıta'yı huzur, rabıta-ı kalp Allah'ın huzurunda olduğunuzu düşünme çalışmasıdır. Şöyle başınızı kalbinize eğip kalbinizi iç aleminizin kapısı penceresi gibi düşünün.